Günaydın. Bu sabahta birbirinden farklı kampanya haberleriyle karşınızdayız. Duyuracağımız ilk kampanya haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı muhatap alıyor. Başlatan Tamer Levent, Türkiye'de sanata evet kurultayı yapılmasını istiyor kendisi. Sanatın toplumumuz için önemini, yaşam kalitemizi tartışmak, sanata evet demek, ortak bir yaşam anlayışı geliştirmek için önemli sözleriyle vurgulamış Tamer. Ülkemizde yaşam kalitesinin her gün düştüğünü, insanlarımızın karamsarlaştığını, birbirlerine karşı hoşgörüsüz ve parlamaya hazır olduklarını söylüyor ve vatandaşların birbirine karşı beslediği sevgi, saygı ve güvenin gittikçe azaldığını tespit ettiğini belirtiyor. Vatandaşlar arasındaki bu olumsuz havanın ülkeyi yönetmeye talip olmuş yönetici arasında da benzer şekilde olduğunu, politikacıların ülke meseleleriyle ilgilenmekten çok birbirleriyle olan kavgalar da üstün gelmeyi başarı saydıklarını söylüyor. Bu kötü gidişin insanları adalet kavramından da uzaklaştırdığını, yaşam kalite ve beklentilerini düşürüp demokratik haklarından, kendiliklerinden vazgeçmelerine doğru gittiğini düşünüyor kendisi. Bu saptamalarının yanında olumsuz bulduğu bu ortamdan çıkış anahtarı olarak da sanat kavramını gösteriyor. Sanat kavramının felsefe olarak matematiksel tanımı etik, estetik ve adalet disiplinlerinin değerlerini Özenle uygulamayı gerektirir. Bu formül bir sanat eserinin yaratılmasında göz önünde tutulacağı gibi bir toplumun yaşama biçiminin şekillendirilmesinde de göz önünde bulundurulması gereken bir formüldür diyor. Sanat kavramının bir diğer ifadeyle özen demek olduğunu söylüyor ve yaşam kalitesi taleplerinin sanatı evet sözcüğüyle simgeleştirerek arayış toplantıları ve çalıştaylar yapılmasını istemiş. Şimdiye kadar da 5000'e yakın imza Verilmiş. Bu kampanya şimdi daha fazla destek arıyor. Sırada bu sabahın ikinci kampanya haberi var. Kampanyayı başlatan Serdar Akgün. Muhatapsa Türkiye Büyük Millet Meclisi kampanyasının adı ise döviz mağduruyuz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden dolayı yabancı para cinsinden kredi borçlanması gerçekleştiren kişilerin aldıkları riske göre orantısız büyüklükte zarar gördüklerini vurgulayan Serdar bu konuda bir haksızlığa dikkat çekiyor ve diyor ki Türkiye Bankalar Birliği yani TBB, Japon yeni ve İsviçre Frangı ile kredi alan borçlarının yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağını alacaklı bankaların inisiyatifine bıraktığı ortaya çıktı diyor. Doğrusu ben Japon yeni ve İsviçre Frangı ile Türk bankalarından kredi alınabildiğini dahi bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum bu kampanyayla. Üstelik bu karar çıkmadan önce kur aşırı yükselmiş olduğu halde borçlarını kapatabilenler veya kurt artışından dolayı Haksızlığa uğradığını düşünüp mahkemeye başvuranların borçlarının yeniden yapılandırma görüşmesi bile yapılmayacağı söylenmiş. Serdar Akgün buradaki adaletsizliği tavsiye kararının ardından mahkeme yolu kapandığı için vatandaş bankalar ne takdir ederse ona razı olacak diye duyuruyor. Serdar demiş ki haksız bulduğu bankaların konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşları bilerek ve art niyetli olarak bu iki para birimine yönlendirdiğini bankaların bu para birimleriyle borçlanmayı daha az riskli olduğu için tavsiye ettiğini söylüyor. Aslında işin gerçeğinin Merkez Bankası'nın bu iki yabancı para biriminde artış beklediğini rapor etmesinin etkili olduğunu, bankaların normal üstü kazanç beklentisiyle müşterilerine bu para birimleriyle borçlanmaya, Merkez Bankası'nın bu tahminlerini kendilerinden saklayarak teşvik ettiklerini söylüyor. Şikayetler üzerine çalışma başlatan Meclis Dilekçi Komisyonu'nun ulaştığı verilerinde bankaların haksızlığının tespiti olarak yorumlandığını da sözlerine ekleyen Serdar, Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı kararın vicdanlı bir karar olmadığını düşünüyor. Bu kararı veren birliğin üye bankaların zarar görmemesini esas aldığını söylüyor. Yoksa buradaki müşteriyi değil. Serdar Akgün gene Türkiye Bankalar Birliği'nin borçların yeniden yapılandırılması konusunda kolaylık sağlamasını tavsiye ettiğini ve bu kararı almasını ve Meclis imza Komisyonu'nun konuyla ilgili yaklaşımını da olumlu bulmuş. Ancak tabii bunun mağduriyetlerinin mutlaka giderileceği ve Bundan tüm zarar görevlilerin yararlanıcı anlamını da çıkartamamış. Bu düşüncesini şöyle ifade ediyor. Yapılandırma dışında tutulanlar açısından alınan bu tavsiye kararı birçok açıdan hakkaniyete aykırıdır ve eşitliği bozmaktadır. Temelüde düşmemek için kurların aşırı artmasına rağmen tüm birikimlerini koydukları evlerini yok pahasına elden çıkartıp borçlarını kapatmayı tercih eden, Dürüst ve onurlu insanların yeniden yapılandırma dışında bırakılmasını kabul edilemez olduğunu söylüyor. Serdar Akgün bu mücadelede tüm zarar görenlerin birlikte hareket etmesini istiyor ve açtığı kampanyaya destek arıyor dinleyicilerden. Yerel seçimlere sayılı günler kala eskiden bir kampanya haberine tekrar duyuların Ankara Otlu Ormanı'ndan geçmesi planlanan otobanın yapımının durdurulması için olan kampanyada destek sayısı 36 bini geçti. Kampanyayı başlatan Mehmet Canser, Otoban inşaatının hemen durdurulmasını ve alternatif çözümler üzerine insanca konuşulmasını istemişti ama yol bitti yapıldı. Yapılan bu otobanın trafik sorununu çözmeyeceğini düşünen Mehmet Canser, bu projeyle Ankara'nın havasının daha da kirleneceği birçok tarihi zarar göreceğini ve o çevrede yaşayan insanların da günlük yaşamlarının olumsuz etkileceğini söylemiş. Çok daha zararsız, doğayla uyumlu, saygılı projeler geliştirilebilecekken böyle bir otobanın yapılmasına inat edilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor ve adeta yangından mal kaçırırcasına, Kitlelerin tepkisini de yok sayarak saygısız, sevgisiz, vahşice ve insanlığa hiç mi hiç yakışmayan bir yöntemle izinsiz bir şekilde orman yok edilerek inşaata başlamış demişti. İnşaat şu sıralar bitti sanıyorum. Bakalım bu kampanya Mehmet sen ne şekilde kapılacak ve destekçilerini ne şekilde hangi mücadeleye yönlendirecek önümüzdeki günlerde zannediyorum bunu görebiliriz. Gelelim sıradaki kampanya haberine Kahramanmaraş'ı ilgilendiren bu kampanya başlatan kişi Nurettin Çağdaş Çakmak. Muhatap olarak da Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nü seçmiş kampanyacı Maraş halkının iktidar partisine ve başbakanına değer verip sevdiklerini desteklerini seçimlerde de gösterdiklerini söylüyor ama hükümet destekledikleri halde kentlerine yeterince yatırım yapılmamasından ve özellikle de inşaatı devam eden hızlı tren yolunun Maraş'a uğramadan geçmesinden büyük uzun duyduklarını söylüyor. Nurettin Çağdaş Çakmak hızlı trenin aktarma ile değil doğrudan kentlerinden geçmesini istediğini belirtmiş. Şimdi sırada bugün duyuracağımız son kampanya haberi var. Konusu ise Türkiye'de paralı hale gelen avcılıkla ilgili. Kısa adı KAYHAF olan Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu kampanyalarını muhatap olarak Doktor Nurettin Akman'ı seçmiş. Kampanyayı başlatan federasyon sözcüleri avcılığın kültürümüzün bir parçası olduğunu, ne var ki kısa bir sürede tamamen parada hale getirmek istendiğini söylüyor. Bunun ilk adımı olarak da avcıların bugüne kadar avlandıkları tüm alanların Artık devlet alanı haline getireceğini ve ücret ödenip izin alınmadan herhangi bir av alanında yapı hayvacılık yapılamayacağını söylüyor. Devlet yöneticilerinin bu konuda tek başına karar vermemesi gerektiğini, bir sistem belirleme işinin avcıların bağlı oldukları dernek kuruluşlara bırakmasının toplumsal uzlaşı açısından önemli olduğunu belirtiyor ve hukuki mücadeleye de gideceklerini belirttikleri kampanyalarına destek arıyor. Bakalım hayvan hakları savunucuları bu kampanya konusunda ne diyecekler? Change.org'da seveceğiniz ve sevmeyeceğiniz, kayıtsız kalacağınız veya desteklemezsem olmaz imzama atıyorum dediğiniz her türden kampanya devam ediyor. Biz de onları sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Esen kalın.